Evet, bir kişi tek başına namaz kılıyordu. Hı hı. Eğer biz biliyorsak işin usulü esasını, o şahsın arkasına durmak suretiyle uydum imamı diye seslice duyururuz. O zat zaten bilir ki cemaat olduk. Ondan sonraki uygulaması ne olacaktır? Mesela kıraatını hafif yapıyordu, yani kendine göre yapıyordu. Eğer Fatiha'nın ortalarında falansa hı hı. tekrar Fatiha'yı baştan sesli almak suretiyle yani sesli elhamdülillahi rabbil alemin diyerek eğer açık bir kıraat olunan namaz ise bu. E, kıraatını devam ettirir ama öğle namazındasınız diyelim. E, birisinin öğle namazının farzını kıldığını biliyorsunuz. Hı hı. Arkasına gider durur ve uydum hazır olan imama diye duyuracak olursanız Önünüzdeki beyefendi sizin imamınız olur, siz cemaat olarak ona tabi olursunuz. O beyefendi hoca olarak, imam olarak namazını devam ettirir. Yani bir hocanın namazda ne yapması gerekiyorsa onu yapar. Diyelim siz son rekatta yetiştiniz. Bir rekat ona tabiysiniz, kalan kısmına siz arkadan devam ettireceksiniz. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Devam edelim diğer bir sorumuzla. Selamünaleyküm hocam. Ankara'da oturuyorum. İş için Aydın'a gidip geliyorum. Aydın'a gittiğimde 24 gün orada kalıyorum. Sonra 24 gün sonra tekrar Ankara'ya döndüğümde ise 12 12 gün kaldıktan sonra yeniden Aydın'a gidip yeniden 24 gün kalıyorum demiş. Ben seferiyelik kurallarına Ankara'da yani yaşadığım şehirde Uymam gerekiyor mu diye soruyor. Buyurun hocam. Evet Ankara'da ikamet ettiniz. İkamet vatanı asliniz Ankara. Hı hı. E, i̇ş sebebiyle aydına gidiyorsunuz. Orada da 24 gün Orada 24 gün kalıyorsunuz. Yapacağınız şey şudur. E, Ankara sizin vatanı asliniz yani hı hı. yerleştiğiniz yer olduğu için burada e, namazlarınızı tam kılacaksınız. İsterseniz bir gün kalın. Çünkü burası sizin neyiniz? Vatani... Aslınız yani eşiniz burada, çocuklarınız burada falan. Hı hı. Ama bir de işiniz var, hı hı. evinizi taşımıyorsunuz ama gidip geliyorsunuz. Evet. 24 gün kaldığınız için oradaki namazlar da tam kılınacak. Sadece Ankara'dan çıkış ve aydına varış sırasında yolda kılmanız gereken hı hı. namazları Seferi olarak kılacaksınız. Yani bu durumdaki beyefendi Ankara'da tam kılacak, evet. Aydın'da tam kılacak. Aydın'dan Ankara'ya gelirken yolda, e, yolda Ankara'dan Aydın'a giderken yolda kılması gereken namazları seferi olarak kılacaktır.